Allahü Aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillahi nahmudhu ve nesteynu ve nestaufiru ve neshtu billahi min şurur an ve min siyat a Men yehdihi Allah, fala ve men yudilil, fala hadiela. Ve neshadu al la ilahe illallah wahdahu la sharike lah ve neshhedu anna muhammedan abdhu ve بعد Ama بعد, fyiğbaddallah, ittakulla baatihu, inna allah ma alzeen ittaku ve lzeenhum husnun. Kal Allahü Teala azze ve celi kitabih il kereem. Azze bilahi min shaytanir rajeem. İsmi Ma <mâ> lâm yezem bhihi Allah, velâlâ kelâmetü Fâsır, la <le> kudya bînâm, <baynehum> ve <inna> azabun <-zalime> <leham> az elîm. Salâkullahül <sadakallâhul> Aziyim. Şura Suresi 21. ayeti kelimede Cenab-ı Hak mal olarak. Yoksa onların Allah'ın izin vermediği bir şeyi onlara meşru kılacak, şeriat olarak değerlendirilecek bir takım ortakları mı var. Eğer erteleme sözü olmasaydı derhal üzerlerinde hüküm verilirdi. Zalimlere can yakıcı bir azap vardır. buyruluyor. Yine Bakara Suresi 42. ayette istavuzu billah ve la telbisul hakka bil batil ve tektimul hakka ve entum talemun. Hakkı batılla karıştırmayın. Bile bile de hakkı gizlemeyin. Buyuruluyor. Allah Resulü de mütevatir olduğuyla alakalı ümmetin ittifak ettiği hemen tek bir hadis var. O hadiste men kezebe aleyye fel ve mak'adehu minen Nar kim benim üzerime yalan isnat ederse cehennemde yerini hazırlasın buyuruyor Buhari ve Müslümin ve diğer e, sünenin e, rivayet ettiği hadiste evet sevgili kardeşler bugün 8 Nisan 2016 bizim takvimimize göre bir Recep 1437 yani Ramazan'a iki ay var Üç ayların başlangıcı. E artık üç aylar geliyor, namaza başlamak gerekiyor. Veya aksatıyorsak devam etmek icap ediyor. Çünkü bu üç aylar devamlı oruç tutulması icap eden ve kandil geceleri iki üç tane kandil gecesi Recep ve Şaban'da Kadir Gecesi'ni de sayarsak Dört Kandil Gecesi'nin bulunduğu zaman dilimi. Bunlar bir fırsat. Bir yılda işlediğimiz günahların affolması için iki rekatlık nafile namazlar yeterli geliyor. Tabi bu arada üç aylar başlıyor artık televizyonlarda dini programları daha fazla seyretmek hocaların görüşlerini daha fazla anlat, dinlemek, arada mevlüt okutmak ve benzer bir şekilde sevaplarımızı çoğaltmak icap ediyor. Çünkü hele kandil gecelerinde iki rekat namazla herkesin gıpta ettiği cennetin merkezine yerleşmek söz konusu olabiliyor. Yani bir senede yapılan günahlar efendim bir gecede bir nafile namazla aff olacak diye müminler değerlendiriyor. Ve bu konuda hadis-i şerifler Recep Allah'ın ayı, Şaban peygamberin ayı Ramazan'da ümmetin ayıdır. Yine Enes bin Malik'ten peygamberimizin şöyle dua ettiği rivayet edilir. Allah'ım, Recep'i ve Şaban'ı mübarek kıl, Ramazan'a bizi ulaştır. Yine hadis-i şeriflerde gecelerin en büyüğü dörttür. Recep ayının ilk gecesi, Şaban ayının 15. gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri. Birkaç daha hadis-i şerif okuyacağım. Cennette Recep adında sütten daha beyaz, baldan daha tatlı bir nehir vardır. Kim Recep ayında bir gün oruç tutarsa, Allah onu bu nehirden sulayacaktır. Recep ayının ilk gecesinde on rekat namaz kılınır. Her rekatta Fatiha, kafirun ve üç ihlas okunur. Ümmetin bütün günahı affolunur. Recep ümmetin ayıdır. Onun diğer aylardan üstünlüğü, ümmet, ümmetimin diğer ümmetlerden üstünlüğü gibidir. Şaban benim ayıdır, ayımdır. Onun da diğer aylardan üstünlüğü, benim diğer peygamberlerden üstünlüğüm gibidir. Ramazan Allah'ın ayıdır. Onun üstünlüğü ise Allah'ın mahlukata üstünlüğü gibidir. Recep ayının ilk cuma akşamı gayip gecesidir. Ee, peygamberin e, ana rahmine düştüğü değerlendirilen bir gecedir. Tabi kim nasıl tespit etmiş bilmiş ise Peygamberden de böyle bir söz olmadığına göre. Öyle kabul edilir ama çok mübarektir. Dolayısıyla kandil geceleri, gündüzleri oruçla, geceleri nafile ibadetlerle geçirilmesi lazım. Bir hadis-i şerifte gayip namazından bahsedilir. 12 rekattır. Recep ayının ilk perşembe günü oruç tutarak akşamla yatsa arasında bu namaz kılınırsa bütün istekleri yerine gelir ve Allah o kimseyi, ailesi ve yıkkınlarını bela ve musibetlerden korur. Allah, Recep ayında oruç tutanları mağfiret eder. Recep'in bir gün başında, bir gün ortasında ve bir günde sonunda oruç tutan, Recep ayının tümünü oruç tutmuş gibi sevaba ulaşır. Ramazan ayı dışında Allah için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar cehennemden uzaklaşır. Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Şaba'nın on beşinci gecesi, Cuma, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi. Ve e, bu tür hadis-i şerifler daha sayabilirim. Bunları çoğunlukla camilerde vaizlerden, e, televizyonlarda, televizyon müftülerinden Büyük ihtimalle duymuş olmalısınız. Bu okuduğum hadislerin ve girişteki söyle, söylediğim sözlerin tümü batıldır. Bu hadislerin tümü uydurmadır. Hiçbiri sahih hadis değildir. İslam'da az bir ibadete çok büyük bir ecir, az bir suça çok büyük bir ceza söz konusu edilmez. Allah adaletlidir bir sene yatacak, ibadet etmeyecek, bir gece nafile bir ibadet yaparak bütün günahları affolacak. İnsanları böyle ucuzculuğa, kolaycılığa ve dini tahrif etmeye özendirdiler. Dini günlük hayattan çıkartıp sadece bazı gecelere tahsis ettiler. Allah benim ticaretime sokağıma, çarşıma, kıyafetime, davranışıma, evime karışmayacak. O konuda bütün ihmallerimi yapabilirim. Bazı geceler iki rekat nafile kılarsam bütün günahlarım mahvolur. Böyle bir din haline getirildi. Günlük hayattan, ticaretten, ekonomiden, siyasetten, devletten çektirilen din, nafilelerle hallolacak, bir anlayışa sığdırıldı. Ve maalesef hala bu tür değerlendirmeler olmayan kandillerin kutlanılması ve Allah Resulüne bir sürü yalan isnat edilmesi devam ediyor. Hele hurafelerin daha tazeleri de çıkıyor. Ayetler Viyakra niyetine, suya okunuyor, şeye sürülüyor ve güçler artırılıyor. Yani Kur'an ayetleri bu, bunun için inmiş sanki. Evet. Ve i, i, malum bir sürü hurafeler, sümük-ü şerifler, sidiki, şifalı sidikler gırla gidiyor. Ve keşke ağzıma tükürseydi ifadeler. Ve din, peygamber sevgisi bunlarla gündeme geliyor. Ne acı değil mi? Yani kafirler değil, birazcık aklı olan herhangi bir insan İslam bu mu der? Kur'an'da Allah bunları mı gönderdi? Evet. Tükürükler, sidikler, sümüklerle bir peygamber sevgisi anlatacağız ve peygamberi bunlarla e, öveceğiz ve üzerimize bunları çalacağız, bunları yutacağız ve e, böyle bir din sevgisi oluşturacağız. Evet. Ve insanlar ne yapıyorlar? Bu tür din anlayışlarına e, grup grup küme küme meylediyorlar. Allah'ın dinini ne hale getirdik? Peygamber sevgisini ne hale getirdik? E, biz kandil gecelerinde nafile ibadetlerle kurtulmak yerine, evvela şirkten uzaklaşmak zorunda değil miyiz? Üç ayları nasıl nafile ibadet yapalım demek yerine haramları tümüyle terk etmenin zamanıdır. İhmal ettiğimiz farzları yerine getirmenin gereğidir. Allah'a tümüyle kendimizi değiştirmek üzere söz vermenin zamanıdır demiş olsak böyle mi daha güzel olurdu? Yoksa uydurma rivayetlerle kolay cennet yolunu bulmak. Tabi insanların kestirmeden e, böyle e, bedavadan e, cennet e, müjdeleri hoşlarına gidiyor. Kardeşimiz tembellikten bahsetti ya, e, tembellik ile biz hem tembel olacağız hem de en güzel mükafata kavuşacağız. Hem tembel olacağız, hem de yarışta birinci olacağız. Ee, böyle bir zihniyet. Ve bu zihniyete de böyle e, uydurma rivayetlerle, bid'at ve hurafelerle bir din anlayışı. Evet. Ee, peki bunları anlatmayalım da insanların hiç olmazsa kandil gecelerinde namaz kılmalarını, e, bazı dine karşı sevgi ve saygı beslemelerini de mi ellerinden alalım. Yani bırakın zaman zaman hiç olmazsa Müslümanlar camiye gitmiyorsa, ibadet etmiyorsa, nafile ibadetleri yerine getirmiyorsa hiç olmazsa kandil gecesinde falan Allah'a yaklaşsın. Yani bir o zamanları var insanların, onları da elinden alın sonra iyice dinsiz yapın diyorlar. Allah'ın razı olmadığı bir din anlayışı, bereketini vermeyeceği bir din anlayışı, hurafelerle ve bid'atlerle örülmüş bir din anlayışı insanları kurtaracak mı zannediyoruz? Allah Resulü bu tür din anlayışına ne diyor? Küllü bidatın dalale ve küllü dalale finnar. Her bid'at dalalettir, sapıklıktır ve her dalalette kişiyi cehenneme, ateşe ulaştırır. Ve bid'at ehli namazı, daha önce yapmış olduğu haccı, zekatı tümüyle geçersiz olur. Yağdan tüyün çıktığı gibi dinden çıkar. Dinden çıkaracak bid'atler fazilet sayılacak, ve ümmete o tür bid'atler dayatılacak. Bid'at, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yapmadığı bir ibadet çeşididir. Birkaç tanesini sayayım. Efendim, hatmeler, rabıtalar, uydurma zikirler, dans eder gibi zikrederken figürler, cevşenler, muskalar, türbe ziyaretleri, efendim nazar boncukları, işte muskacılara, üfürükçülere müracaatlar ve bunun gibi daha nice şeyler. Ve kandil geceleri ve kandil gecelerinde uydurma ibadet şekilleri. 12 rekat, 100 rekat, 20 rekat ve benzeri. Allah Resulü'nün yaptığı e, sünnetler var onları yeterli görmüyoruz, beğenmiyoruz. Kur'an'ın emrettiği e, Allah'a yaklaştıracak faziletler var, onlar kesmiyor. İlle bidat olacak, uydurma olacak, İlla hurafeler e, olacak. Şeytan sağdan yaklaşıyor bazen ve insanları güya Allah'a yaklaştırmak adına Allah'tan uzaklaştırıyor. Hatırlayalım, müşrikler de putlara niye tapıyorlardı? Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz diyorlardı. O niyetle tapıyorlardı. Ama hiçbir iyi niyet bir haramı, bir şirki, bir küfrü helallaştırmaz, aklamaz. İyi niyet ancak iyi amellerle alakalıdır. Ve arkadaşlar, arkadaşlar, Hristiyanlık da, Yahudilik de dinden bazı şeyleri eksiltmeyle tahrif olmuş değildir. Hem Hristiyanlık hem Yahudilik, dine bazı ilaveler yapılmak suretiyle tahrif olmuştur. Yani Tanrı anlayışına bile ilavelerde bulundular. Bir Tanrı yetmez canım. Ne olacak? Çok maldan, mal göz mü çıkartır? Anlayışı. Efendim ruhbanlık yazılmadığı halde ruhbanlığı kendilerine farzmış gibi görmeleri. 30 gün oruç yetmedi, 40 gün olsun. O da ağır geldi. Öyleyse bazı yiyecekleri yemiyerek tutalım. Anlayışları. Dolayısıyla dinin tahrif olan çizgisinin iyi niyetlerle dine ilave edilen yanlışlıklar, hurafeler ibadet adıyla yapılan e, hususlar teşkil eder. Kur'an'ı yeterince e, müracaat kitabı olarak görmeyen, e, onu devamlı el kitabı şeklinde okuyup anlamaya ve yaşamaya e, yönelmeyen insanlarımız böyle e, cihniyetler tarafından, hurafeci mantıklar tarafından daha ne kadar kargaların kılavuzluğu gibi onları leşlerden uzaklaştırmayacaktır. Kardeşler, evet, üç aylar geldi. Recep ayı, Şaban ve sonra Ramazan. Ne yapalım? Allah Resulü bu aylarda başka zaman tutmadığı kadar fazla oruç tutmuştur. Eyvallah. Biz de nafile oruç tutabiliriz. Ramazana alışmak için, günahlardan biraz daha uzaklaşmak için, kendimizi arındırmak için. Ama her şeyden önce haramlara karşı oruçlarımızı tutalım. Nefsimizi daha çok dizginlemeye gayret edelim. Önce sıralamayı hiç unutmayalım. Nafileler en sona gelir. Şirkten uzaklaşmaktır birinci derecede görevimiz ilk görevimiz sonra sonra büyük günahları terk etmektir yaklaşmamaktır sinadan faizden içkiden kumardan katilden tümüyle uzaklaşmaktır sonra sonra büyük günahlardan sonra diğer haramları terk etmektir pardon, büyük günahlardan sonra evvela namaz gibi Allah'ın ısrarla emrettiği farzları yerine getirmektir. <Gülüyor> Sıralamayı tekrar söyleyeyim. Önce şirkten, küfürden e, kaçınmak. Sonra bir menfi, bir müsbete gideceğiz. Sonra namaz gibi Allah'ın çok önem verdiği farzları yerine getireceğiz. Sonra büyük günahlardan kaçınacağız. Sonra diğer farzları yerine getireceğiz. Ondan sonra haramları tümüyle listemizden çıkartacağız. Sonra vacipleri, farza yakın emirleri uygulayacağız. Ondan sonra tahrimen mekruhları listemizden, gündemimizden, yaşayışımızdan çıkartacağız. Sonra müstehapları yerine getireceğiz. Sonra mekruhlardan kaçınacağız. Sonra Allah'ın helallarıyla yetinip, diğer şüpheli şeyleri terk etmeye gayret edeceğiz. Evet. Sıralama bu olduğu halde, ısrarla Allah'ın emretmediği, yapmayınca hesaba çekmeyeceği hususlar din diye öne çıkartılıyor. Yani yapmazsak sorumlu olmayacağımız konuları çokça yapmak, dindarlık, takva sahibi olmak olarak ele alınıyor. Ama bu Şirkten sakınmamış, farzları yerine getirmemiş, ilim ve emri bil marufla, cihatla hiç ilişkisi olmamış önemli değil. Yeter ki şöyle tesbih çeksin. Sakalı şu kadar uzun, sarığı bu kadar büyük olsun. Dolayısıyla o Allah'ın daha çok sevdiği insan olarak değerlendirilir. Evet, bu Recep ayı geldi, Şaban ve sonra Ramazan. Biraz silkinmemiz gerekiyor. Biraz daha takvaya etmemiz gerekiyor. Takva dediğim gibi evvela şirkten sakınmaktır. Haramlardan kaçınmaktır. Allah'tan korkmaktır. Nafileler sıra gelirse en son 11. sıradadır. Sırayı terse çevirirseniz hiyerarşi bozulur. Ve dini ölçüler karma karışık olur. İşte evvela şirkten ve haramlardan kaçınmak, terk ettiğimiz, ihmal ettiğimiz Allah'ın emri olan farzları yerine getirmek üzere inşallah e, Recep'e, Şaban'a, Ramazan'a daha arınmış bir şekilde girelim. Uydurmalarla, bidat ve hurafelerle uğraşmak yerine Allah'ın kitabında emredilen Peygamberin sünnetinde icra edilen güzelliklere yapışalım ki Allah da bize yardım etsin. Kurtuluşumuz daha gerçekleşsin. Hela inne ahsenel kelam ve eblağal nizam. Kelamullahi melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kur'e'l-kur'an festeme'u lehve ansit'u leallekum turhamun. Euzubillahimine şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna dīna ındallāhi l